Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ahirette cennet-i konuşma. Nasıl olur Teala? Ahiret alemi tabi dünyaya benzemiyor. İnsanın yenilenmesi o aleme geliyor. Ehli cennet yani cennet ehli cennete girip, oraya yerleştikten sonra, cennet, öyle bir alem ki, ne anlatılabilir, ne de kişi bunu, aklıyla, hayaliyle, anlayı kavrayabilir. Yani cennet, hayaller ötesi, güzellikler alemi. Ehli cennet, Cennet erişten sonra yakınlarını aramaya başlayacaklar. Herkesin yani Adem babamız ile Havva anamızın dışında her insanın tabii ki annesi babası var. Herkes cennete girenler annesini babasını arayacaklar. Yine herkesin, Adem babam havanımız dahil, herkesin tabi evladı var, e, torunları var, kardeşleri var, şunlar bunlar var. Bunlar arayacaklar. E, bulan, bulacak ve çok ama çok sevinecekler. Çünkü cennetardaki ebediyen, yani sonsuz sürekli arada olacaklar. E bulamayan da olacak mı? Olacak ya. Öyle kişi olacak ki mesela annesini cennete bulacak babasını bulamayacak. Ya da babasını bulacak annesini bulamayacak. Üç evladı olan ve beş evladı olan bir kısmını cennete bulacak bir kısmını bulamayacak. Tabi kardeş komşu öyle olacak sonra allah Teala aradan perdeyi kaldıracak cennettekiler cehennemi görecekler orada yananları görecekler cehennemdekiler de cenneti görecekler oradaki yaşantıyı görecekler aradaki Allah-u Teala buyuruyor bunları Araf suresinde ayet 40'tan başlıyorum. Esteğzi billah, İssem-errahim. Venada eshab-ı cenneti, eshab-ı Venada ida etti. Nida yüksek sesle konuşma. Yani biraz bağırıp konuşma. İnsan ne zaman bağırıp konuşur? eğer karşıdaki muhatabı ise o zaman tabi kişi bağırıp konuşur. Peki bunlar bir uzak mı bunlar? Çok uzak hem de. Cennet, yedik kat göklerin üzerinde. Yani ne kadar madde alemi varsa, yıldızları, galaksileri varsa, bunlardan sonra sidre-i var, ondan sonra cennetler alemi başlıyor. Cehennem ise 7 katların altında. Yani dünyamızın merkezin çekirdek olarak cehenneme dönüşecek. Aradaki mesafe, uzaklık mesafesi tabi Allah Teala bilir. Kim bilir kaç milyarlar ışık yılı aradan mesafe uzaklık var. Allah Teala aradan perdeyi kaldıracak cehennetekiler cehennemi görecekler, orada yalanları görecekler, tabi onların da bu defa şükrü artacak. Cehennemdekiler de cehenneti görecekler, oradaki şahşal nimeti görecekler, o yaşantıyı görecekler, onların da pişmanlığı, yanımaları da artacak onların da. Önce, Cetekiler onlara bağıracaklar yani seslenecek hitap edecekler. Venaada ida etti. Aslında Yunadi ya da Se Yunadi anlamına geliyor Yani ida edecekler. Kim eshabı cenneti cenne ehli ida edecek, seslenecek yüksek sesle. Kime? eshabenlari ateş eshabına yani ateşli yananlara cehennetekilere cehennetekiler seslenecekler bağıracaklar işte ismen tadını söyleyecekler işte baba evladım kardeşim komşum bağıracaklar ne diyecekler şimdi bunlar öncelikle En kad vecedna en en anlamına geliyor. Şunu söyleyecekler. Kad vecedna bizlere bulduk. Ma ve adena Rabbina hakkan. Dünyadayken Rabbimiz, Mevlamız bizlere neyi vaat bunu bunun her birini hak olarak gerçek olarak bulabilecekler. Yani ölüm var, ve kabirde suval var, mahşer var, tabi yeniden diriliş var, mahşerde, mahkeme kübrede sorga çekilmek var, sırat var, cennet ve cehennem var. Ve iman edenlere ve imanın gereğini yapanlara yani İslam yaşayanlara Allah vaad ettiği cennet vardı ya dünyada işitecekler. İşte Rabbimizin vaad ettiği cenneti hak olarak, gerçek olarak bulduk. Şu an cennete girecekler. Cennet. Hayal ötesi hayal cennet. Rablar. Ölümsüz hayat. Yaşlılık yok cennette. Asılığ yok. Uyuştuk yok. çekim yok cennette. Gece yok cennette. E, soğuk, aşırı sıcak yok cennette. oran iklimi... ...enerji kendisinden cennetin. Aşırı güneşleştir ama muhtaç değil cennet. Öyle bir cennet. E, cennette... ...çalışmak yok. Çarşı yok, pazar yok... ...alışveriş yok... E, Kuaför yok orada. Neden? Çünkü orada saç uzamayacak orada. Yani aynı saç kalacak. Cennet istikrar yeri. İstikrar orada her şey aynı kalacak. Mevsim hep ılıman, bahar mevsimi. Hep gündüz. Her insan oraya girdiği yaşında kalacak. 33 yaşında erkek kadın aynı yaşta kalacak. Aradan milyonlar yıl geçecek insanlar ama hep aynı yaşta aynı boyda aynı kiloda aynı sağlıkta zinde saate kalacak, kalacak insanlar. E hiçbir şey yok tabi orada ama doyumsuz hayat. Tatlı hayat. Öyle hayat. İşte şey ki, cennettekiler, cehennemdekilere. Ey ehl cehennem! Rabbimiz bize dünyada neyi vaat ettiyse her birini hak olarak, gerçek olarak bulduk cektir. Yani ölümü tattık, o kabre girdik, yattık, yeniden dirildirdik. Ne Allah'a göre yönetmek ki sevgili kardeşlerim, Allah için ya toprak madreni Mevla dilediği anda Rabbim hayat ediyor Mevla bunları. Küçüğe Mevla bunları. Dönüştürüyor. Ve şimdi soracaklar cennettekiler cehennemdekilere fel ve cettüm siz de buldunuz mu? Ve afez rabbiküm hakka. Rabbinizin size vaat ettiğini size hak olarak buldunuz mu? Ölümü tattınız mı? karbolojide soğuk çekildiğiniz bak yerinden diriltildiniz e kimi kim diriltebilir diyordunuz bak o işte Allah size dirilte bakınız yoktan var der Mevlam, Mevla dirildiği anda diriltir bakın. bak hesaba çekildiniz e günahkardınız tabi siz de Allah'ın size vaat ettiği bu cehennemi ateşi hak olduğunu buldunuz mu? Kalu neam. Kalu diyecekler ki neam evet evet diyecekler, diyecekler. Rabbimiz bize ne vaat ettiyse inanmayanlara hepsini hak olarak bulacaklar. Fezene müezzinün beynehum ağalarında bir seslenecek ilan edecek ki en la'netullahi alez zalimin. En yani şunu je ki la'netullahi Allah'ın laneti alez zalimin zalimler üzerindedir. Allah'ın laneti. Lanet Allah'ın rahmeti uzaklaştırılmış. Allah'ın gazabında kalmış. Allah haşa karnında kalmış kişiler. Kim bunlar? Tabi cehennemeyle Allah korusun. Ellezine bunlar öyle zalimler ki bunlar zulüm adilin tam karşılıkta. Adalet dengeli davranmak. Zulüm haksızlık yapmak anlamına geliyor. En büyük zulüm de Allah'a orta koşmak, eş koşmaktır. Belamız buyuruyor, Sebillah, inne şirke le zulmün azim mevlamı, bakınız. inne şirke, de şirk, Allah'a orta koşmak. Yani haşa, Allah'a bırakıp da, başkalarını putlaştırmak, ilahlaştırmak, başkalarının peşinde gitme, Allah'a bırakıp da, nedir bu? le zulmü azim en büyük zulüm budur işte aradan bir melek ki kaldı beyza diyor buna sahibi sur diyor yani İsa Aleyhisselam diyor da seslenecek bağıracak Allah'ın laneti zalimlerin üzerindedir ellezine öyle bunlar zalimler ki yesudüne An Sebilillahi bakınız, Yüce An Sebilillah, Allah yolundan gidenleri engelleyenler Kendi Allah yolundan gitmiyorlar, ilahi emri tanımıyorlar. Ama sonuçta Allah'ın fıtri kanunu neyse, ona aynı aşamadan geçiyorlar ama. ...yani ne kadar saçma iş... ...saçma iş... ...Allah'ın koyduğu fıtrat kanunları var... Bakınız. ...yerin göğün düzeni var... ...bir denge var... ...bir çekim kanunu var... ...bu çekim kanunu da yine bir denge kanuna bağlı ama... ...mesela güneşteki çekim gücü... ...öyle karmaşık mı? ...hayır... ...biraz daha çekim gücü güneşin fazla olsun... Dünyaya biraz da kendini çeker. Ne olur? Dünyada hayat biter. Denizler buharları uçar gider. Hayat biter dünyada. Eğer güneşin çekim gücü biraz daha az olsa şu andakinden, Dünyaya biraz daha ilerisi Yine denizler donar. Yeryüzü buz haline gelir. Hayat yine olmaz. Bakın, bir çekim kanunu var. Tabii her kanunun bir koyucusu var bir de bu kanunlar da bir denge adalet içerisinde oluyor herhalde. şimdi demek ki bazı kişiler haşa Allah'a engele kalkışıyorlar onun emrini dinlememe kalk isyana kalkıyor Allah'a ediyorlar bundan yeterli olmuyorlar bir de Allah'ın yaşamak isteyenlere de engel oluyor Namaz kılacak, hayır diyor. Namazı engellemeye kalkıyor. Başını örtecek. Aldı emre diyor. Hayır, erdemersin başla. Haçrımı oraçacağız Yani kendi yaşamıyor. Bakın bir de diğerini de engellemeye çalışıyor. Ve bu veca. Ve bunu Allah'ın dininde de icharş böyle. Evli gürülük. Yani Müslümanlara da saptrım oraşıyorlar sapık ideolojileri, sapık rejimleriyle, sapık, batı inançlarıyla İslam'ı bunlara sokma uğraşıyorlar. Propaganda güçleriyle, var kuvvetleriyle insanlara başka bir gönderilmeye çalışıyorlar. Ve onlar bil ahirete kafirün. Onun ahirete karşı kafirdir, inkarcıdırlar. Yani bunlar öğretmenlere dilinmeyi inanmayanlar bunlar. Haşa. Yani bu da aslında insana bir hakarettir bu. Yani sanki insan bir saman çöpü gibi çülüp kalacak. Öyle mi? Hayır. O ya. Şu alemin efendisi olan insan, yeryüzünün halifesi olan insan ki ruhla insan sonsuzlaştırılmış, akıllı insan bilinçlendirilmiş akılları. İnsan haşlar bir ıı, örümcek değil insan yani bırakın çöpü de insan bir örümcek türü değil sanki. İnsan bir sürüngen, solunca, soluca değil sanki böylece. Ve beyne huma hicab. bir hijab var. Hijab bir perde anlamına geliyor yani cennette cenemel arasında bir hıca, bir engel, bir perde var. Buradaki perde tabi maddi perde değil. Mesela atmosfer üst kısmında ozon tabakası var. İnce ozon tabakası, ozon gazları var yani. Ne yapıyor bunlar? Güneşin ışınlarını süzüyorlar. Yaralısın dünyaya gönderiyorlar. Zararlılarını oradan süzüyorlar ama şeffaf. Demek ki arada bir şeffaf bir perde var. Ve alel arafi ricâlün. Bir de arada da bazı kişiler var, araf. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsun bir sure var. Bunun ismi Araf Suresi'dir. Yani bu ayet-i kerimede araf kelimesi geçtiği için bu süreye bu isim verilmiştir Araf suresi diye. Araf cennet ile cennem arasında ayrı yüksek bir yer. Orada bazı kişiler var. var. Bela buyuruyor. Ve allel e'arafi ricalin. Arafın üzerinde de o yüksek yerde de ricalin bazı kişiler var. Bunlar kimler? Yani bunlar ne cennette ne cehennemde ortada kalmışlar bunlar. Bunlar kimler bunlar? Bunlar hakkında bazı tabi rivayetler var. Müfessillerin bazı rivayetler bunların buradaki en kuvvetli rivayet yani en kuvvetli görüş şu olmadığına göre mahşerde hesap başında kimin sevabı günahı eşit gelmişse bunlar burada kalacaklar. Arada kalacaklar bunlar. Bu da bir nevi cennetten mahrumiyet yoksunluk ve cehenneme düşme korkusu arada kalma bunlar. İşte Araf'ta bulunan kişiler Yarifune küllen bir simahıhum. Bunlar cennetekileri, cennetekileri de bunlar simasından, sima alametinden işadan tanıyacaklar. Ve na dev. Arafekiler yani soracaklar. Eshaben cenneti cennet ehline seslenecekler. Gida edecekler. sesle konuşacaklar. Ne diyecekler cennetekilere? En selamün aleyküm. En yani şunu söyleyecekler. Öncelikle selam verecekler. Selamün aleyküm diyecekler. Demek ki şu özetlediğimiz zaman işte toplanacak konuyu İnsanların bir kısmı cennette. Oraya yerleştiler. Dünya tabi bitti. Kıyamete koptu, dünya bitti. Sür fürüldü. İnsan tekrar diriltildi. Hesaba çekildi. Ehli iman olanlar, Allah cecal ahirete, iman diğer şartlarına tam inananlar, kar inananlar, dille bunu onalayanlar. Sonra imanın gereğinde yaşayanlar tabi gereğinde zahmet çekmiştir. Belki dünya açısından biraz sıkılmıştır, daralmıştır. Her türlü olumsuz şatlara rağmen yani üzerine gelen dev dalgaları da icabında aşması gerekmiş, imtihanı aşmış ama Dünyanın geçici olduğunu bilenler için bunlar pek güç değil diyor kardeşlerim. Yani çevreyi aşmak, zamanı aşmak, şu ortamda İslam tam yaşamak dünyanın geçici olduğunu bilenler. Ahiret inananlar için bunlar güç değil buna şey kardeşlerim. Ama bir kimse Allah korusun ahireten gaflette ise ölümü unutmuşsa kişi yalnız yaşandığı, yaşadığı şu anı ortamı çevirebiliyorsa tabi ölümü unutan kişi ayeti unutan kişi ne yapıyor? sanki hep bunlarla kalacak işte insanı aldandığı nokta burası ile kardeşler yani insanın aldandığı nokta burası nedir? bu gafil olan kişiler onlar öyle zannediyorlar ki hele şah bir makamda ise, mevkide ise, yetkisi varsa, işimişi yerindeyse, hayatı biraz da tatlıysa kendine göre yaşantısı varsa, sanki hep aynada kalacak öyle zanneder. Öyle zannediyorlar, kahfetler bunları. Halbuki düşünseler ondan daha da evvel kimler geliyor o makamlara, mevkilere? Esnaf olarak çarşıya, pazara, dükkanlara kimler geldi o çevreye? Ondan gittiler. Toprak oldular onlar böyle. Yine belli makamlara, mevkilere kimlere geldi? Ne yetki sahipleri geldi? Ya benim diyenler geldi. Paşa ve vezirler geldi. Batışarlar geldi. Krallar geldi. Ne oldular? Onlar da yani o da biraz zavallılar. Aldandılar tahtlarına. Koltuğu aldandı onlar Öyle kendini orada kalı zannettiler. Onlara gitti göre Toprak altında çürdülerdi onlar da gitti, çürdüler İşte demek ki ehli cennet diyeceğim yerleşti şimdi. Kısacası cennette bekentlerin daha çok ilerisinde yaşantları var cennettekilerin yani ne beklentisi varsa dünyada cennette beklentilerin çok ama çok ötesinde öyle mutlu hayat var cennette tabi diğer Allah korusun bir de cehennem ehli var orada gelenler daha var bir de arada Araf var şimdi bunlar ne cennette ne cennende ikisi arasında bunlar bunlar kimler? En kuvveti sahih görüşe göre mahşerde günahı sevabı eşi gelmiş. Ne cennet atılmış ne cehennete girebiliyor. Arada kalmış yani bunlar. Bunlar bakacaklar. Önce cennete bundan yüzü döndürülecek. Bakacaklar. E, tabi dünyada aynı dönemde yaşayanlar tanıyacaklar. Hatta olacak ki mesela evladını görecek. Babası mesela Araf'ta. Ya da oğlu Araf'ta işte annesi, babası, komşusu, arkadaşı cennette. Ne yapacaklar? Önce selam verecekler. En selamın aleyküm diyecekler. Yani en burada bir en anlamı şunu söyleyecekler, verecekler selamın aleyküm. Selam edecekler. LEM de HULUHA Bunlar cennete daha giremediler ama Araftakiler. Cenneti görüyorlar. orada tanıklarını görüyorlar. El cenneti görüyorlar. Oradaki o görkemli yaşantıyı görüyorlar. Nasıl köşkler. Hayalere sığmayan büyük köşkler. Böyle betonama falan taş, ahşaplı. Yalkuttan, zümincin mercan altından köşler, rengarenk mücevherler, o yatakları, ipekler, cennet sünür üstü ipeklerinden, o giysileri, o hayat, o tatlı suları, o ağaçlar, tuğba ağacı, dalları, meyvaları hayat. Herkes karı birbirine cennette. Bol, bol, bol. Kıskanç yok cennette. Arata bulunanlar öylelam edecekler Lilemiye de huluha ama kenora daha giremediler. ve kalbikonlar, yuat ve un ama tam ediyorlar. Yani istekleri var yani bize girecek diye tabi zamanla girecekler. Demek ki bir zaman tam bu zamanıbilemeye ne kadar olduğunu, bir zamanlar Araf'ta kalacaklar. ikisi arasında kalacaklar. Tabi zamanla girecekler. Ve iza surifet eb bunların yüzleri gözleri çevirdiği zaman. Şimdi bakın burada incelik var. Allah-u Teala Ve iza surifet sarf çevirmek. Sarafet kendisi çevirmeyecek de Sürfet. Meşru geliyor burada. Demek ki bunların istek iradesi dışında bunların yüzleri gözleri bir cene döndürülecek. Ya meyve bunlar çevirecekler ya da ilahi bir güç ile bunların iradesi dışında bunu çevirecek. Önce cennete çevirecek sonra cehenneme. Arada bir cennete cehenneme. Cehanete bakacaklar, oradaki yaşantıyı görecekler. Herkesin eşi var, eşini almış, e, hastalık yok, yaşlılık yok, hiçbir dertleri yok, hiç ama dertleri yok. Öyle yaşantları var, tabi ne haberleşiyor bunlar arada? Ah, biz oraya girebilsek. Bir an ekleyip bilsek şey öyle yollar, Ama arada bu defa yüzleri cehenneme çevriliyor. İstekleri dışında yüzleri çevriliyor. Tilkae eshabin nari. Tilkae eshabin nari. Cehennem eyleme doğru o cihette yüzleri çevrilecek. Cehenneme bakacaklar. Aşağı doğru. Halo Bunlar Araf'ta bulunanlar Cehenneme görünce Şöyleyecekler Rabbena korkacaklar Bakın Eshab-ı Araf Eshab-ı Araf Cehenneme görünce Ah Biz de çabuk girebilsek oraya O yaşında bize kavuşabilirsek de kavuşabilsek İşseklere var Yüz derece cehenneme çevrilince ne yapacaklar? Kalu la tec'alna me'al-i zalimin diyecekler. Rabben aman Rabbimiz bu zalimlerle bizi eyleme ya Rabbi. Bizi atma cehenneme. Demek ki cehennem o kadar korkunç bir şey azıcık. Kardeşler bakın. Cehennem e, dünyada tabi bazı kişiler cennete hafife alıyorlar yani. Yani bak şu yapma günahdır. İşte namazını kıl bak kılmamak haram. İçki içmek, kumar oynamak, fuhuş yapmak nasıl haramsa namaz kılmamak da aynen böyle haramdır işte. Allah'ın emirleri iki arıdır. İf'al, la al. İf'al, yap. Mesela namaz, kıl, oruç tut. Bunlar if'al. Allah emirleri bunlar, yap emirleri. Bir de la var, yapma. Yani fuhuş yapma, işte alkol alma, gıbet yapma, kumar oynama, yapma. İkisi eşit Allah katında. Yap, yap. Allah'ın yap emrinin dinememek Allah'a isyan Allah emrediyor. Kulum namaz kıl kılmıyor Allah isyan diyor Ve bir kulum işki içme, işiyor bir sene diyor. Şimdi yazık ki öyle kişiler var ki günde 5 defa Allah ıl oluyor bakın işyan diyor günde beş defa Allah emir diyor namaz kıl diye? günde beşte valla asi olduğu halde ne diyor? Efendim işte, kimseye bir zararım yok diyor. Benim çalıştığım görevim bu ibadettir diyor. Kendi kendine. Şeytan gibi bir mantık oyun yapıyor kendine. Kendine zavallı. Namazı yapıyor bir borçlu diyor. Allah emrediyor ama. Yüce Mevla emrediyor. O güneşi yaradan döndüren yörüngesini. Galaksiler, galaksileri. Kaç milyar yıldız oluşan bir galaksi bakınız. Yani bir yıldızın birini Allah tarafı bilir. Güneşimizden çok ama çok daha büyük yıldızlar var. Enerjisi daha güçlü yıldızlar var. Bir tek yıldız. Bir galakside kaç milyar yıldız var. Onları yaratan, yörüngesi oturtan, onlara döndüren, geziren, kudu azamet onu enerji deposu veren Mevla'm derler. Yapan Mevla'm bunları böylece. İşte Mevla bize emri diyor. Kul olmaz kaldı. Eh namaz bir boştu. İhtişam tabii deyince de Allah'ın cenni mi hafif alıyor bazıları bakınız. Alıyor şey. İşte arafta bulunanlar, Araf'ta cehennet ile cehennem e arasında kalanlar. Ne cennete girecek kadar istihabı var, ne cehennemler fazla göre işlememişti. Arada kalmış ama bunların cenneti görünce ve Ah Ya Rabbi hayatı görüyor muhtemelen. Oradaki yaşantıyı görüyor. Oradaki ortamı görüyor. Bulunduğu yerde cenneti görüyor. Köşkesi, akasları, meyveleri, yaşantı, huzuru görüyor orada ah gizem diyor. Saray yüzler çevriliyor, İlah kudet, onları abimiz çeviriyor cehenneme, ne diyorlar? Ya Rabbi, bu zaline bizi eyleme ya Rabbi diyorlar. Aman altta bizi korkuyorlar cehennemden. Yani cehennem gerçekten korkunç bir şey muhtemelen. Bir Allah korusun. Arak'takiler cenab Bakınca onlara biliyorsunuz sıra vermişlerdi. Aziz konu geçti. Ne demişler onlara? İslam'ı aleyk edinmişlerdi. Ve na'da eshabül arafi ricalen şimdi Arak'ta bulunanlar cenab Bakınca orada ne edecekler? Bağıracaklar. Ricalen yarfunehum bisimahüm Arafta bulunan kişi cehenneme bunlar görünce cehennem içerisinde bunların tanıdıkları var. Arkadaşı var, kardeşi var, komşusu var, dostu var, ahbabı var, yakını var. Yârifü nevüm bi simahim. Onları alametten tanıyorlar. Kalu diyecekler ki bunlar şimdi cennem yananlara Ma an anküm cemüküm. Balcıcekler sizin bu cemüküm çokluğunuz, yani çevreniz, hayranlarınız, e, taipolanlarınız olanlarınız mallarınız e, malların çokluğunuz size bugün buradan kurtaramadıcekler. Dünya'dan tanıdıklarını söylüyorlar. E, tabi bunların bir kısmı dünyada derebeymiş, kralmış, üst bakanlardaymış, şu bu müşerriş ise kabile Onlar cüret ki Siz dünyada iken bak, kabile reisi ülkeleri fetheden imparator kralınız, balıçatınız, şöyle böyle deyiniz, ya da mal açısından çok aşırı zengininiz böyle. Balınız çok, çevreniz kalabalık. Hayranlarınız çoktu. Oğudunuz komutanlarınız da vardı size bağlı. Ama bunlar bakın size kurtaramamış burada diyecekler. Böyle. Ve maküntün, tesekkürü. Ve dünyada kibirlik yapardınız. Kibir büyük ne yapardınız? Onur, benlik. Ne yazık ki bazı kişiler dünyada biraz ele bir mal geçince bazı kişiler bir makam mevkiye gelince bir onurlanma, gururlanma, büyüklenme yani karşıya tepeden bakma yapıyorlar. Onlara böyle cevap verecekler. Bakınız bu hayranlarınız, malınız, makamınız size ifade vermemiş ve dünyada büyüklenirdiniz. O da sizi kurtaramamış. Ey ellezine ulaiy, elzine aksam tüm lanelerinde bir rahme. Ey lezine şunlar mı? Cenneti gösterecekler şu bunlar. Artakiler, cehennemdekilere cennetteki bazı kişiyi gösterecekler tanıdıklarında. Aynı dönemde aynı yerde yaşayanlar. Şunlar mı? Akşam tüm ...siz dünyada yemi ederdiniz... yine bir rahmetin... ...Allah rahmeti bunlara mı dokunacaklar be? ...ya onlar dünyada bazıları... ...isinin kölenizdi... ...işte çöpçünüzdü... ...şuydu buydu... ...yani aşağı tabakaydaydı... ...sizisi üst bakamları cennete. ...onlara tepeden bakardınız... ...onlara Allah kullak ederken... ...onlara alay ederdiniz... ...yani bunlar mı cennette kalmış dediniz? Hüdü cennete, halbuki onlara, cennete girin denildi. Denildi onlara. Yani dünyadaki kişinin kişiliği, kimliği başka, oradaki insanın kişiliği, kimliği başka. Orada ne gerekiyor? İman ve ameli salih. Salih ameller. Allah'a kulluk etme, İbadetini yapma, haramdan sakınma. Yani sevap. İman ve sevap orada. Oradaki servet ona bağlı. Orada mahşerde altın, gümüş, dolar, mallar, evro, evro geçmiyor orada, orada. bir şey geçmiyor orada. Yazlık, kışlık sarayların varmış, villaların varmış, özel yatı, özel uçağı varmış, Onlara da geçersiz. Yani gerçekten insan biraz sağduyulu olsa kişi biraz elini vicdana koyup da insan biraz mantıken düşünse işin sonu ne? E sonu belli işte ya. Belli muhtemelen. Özel uçağım var. Özel helikopterim var. Özel yatım var. Deniz kıyısında villaların da var. Yazı kışı da var. Paran da var. Pulun da var. Makamın var. Yetkin de var da var da var. Ama ne olacak bunlar? Her biri kalacak bunlar. Her biri kalacak bunlar. O kişi belki uçak uça kalsa ölecek. Bakın. Özel uçağı da var. Özel yatı var. ...dünyada aşırı parası var... ...villaları var, var, var, var her şey var... ...belki de bir uçak asını ölecek. Ne olacak? Alacaklar bir torba ellerine... ...toplayacaklar. Kolu burada... ...ayak burada, şu burada, bu burada... ...toplayacaklar bir torbaya. Metrak koyacaklar. E böyle olmadı da... ...yatağında öldü. Yine ölecek ama. Yaşlanacak. Hasta olacak... O da Sonuçta gardrobunda yüz takım elbisesi de olsa hiçbiri geçersiz artık. Bir kefene bürünecektir. Teneşinle yıkanacak. Teslim oldu artık. İki elini atla yanına. Hiçbir şey karışamadı. ten teslim oldu. teni yıkandı, Bir kefene bür. İçinden tabii kefenlerin ölü görünüşüne var Yani başta hepsi tam örtülüyor, bağlanıyor. Önce bir kemen giydiriliyor. Sonra kişi aldına malna böyle pamukla konuluyor. Ondan sonra baştan ayak altından ucundan bir de düğün bağlanıyor. Kemen içerisinde bakınız. Sonra eh, cenaze töreni belki bir görkemli olabilir. Kalabalık olabilir. Hayranları çok olabilir. Fakat nereye kadar? Kabir kapısına kadar. Oraya kadar mı? Mezarlar gelindi mi? Herkes durur. Kim bakma korkar da. Kimin kenara gider. Öpek öpek. Herkes birbirine konuşuyor. 3-5 şey kişi. Bunu mezara indirirler üzerine tahtasını gerekeni cıllar, üzerine toprak atılır. Eh, bir şey okurlar, ne yaparlar, yaparlar. Sonra herkes dağılır, kendi dünyasına döner. Hayatta olanlar. Tabi bunlara geçici zaman işi bunlardı. Herkes dağılır. Bu kişi bakın söyledik arkadaşlar. Allah aşkına, düşeceğim bunu mutluluk. Düşeceğim Allah aşkına yani böyle bir insan nasıl bir o mezara yatsın değil mi? Bakınız. Özel uçağı var. Özel helikopteri var. Özel yatı var. Fabrikaları var. Yine kışlar villaları var. Özel bahçıvanları var. Çekle uğraşan. Böyle. Özel şoförü var. Arabaları, kaç arabası var. Garajanda hepsi var var var var. var. Kadrobunda elbisenin sayısı belli değil. Her şeyi var. Ama kişinin altı bağlı mesajı kardeşlerim. Hepsini bıraktı. Kimin nasıl öldü? Yani kaza mı oldu? Uçaktan parçandı mı? Yanarak mı öldü? Hastanede mi azı çekerek mi öldü? Nasıl öldü? Öldü işte. Sonra bir kefene bürüldü. Meder çukuruna kondu. Önce toprağı örtüldü. Herkes tıpkı şu tekrar dünyasına döndü herkes. Geçiş zamanı için o kişi orada tek başına kaldı. Ölümü hatırlamak istemezdi. Tabutun ürperirdi. Kefenin ürperirdi. Hele mezara girmek, yatmak yanında anılamaz bir kendisine. Kızardı bu, bu konularak kızardı. Gürüş eğlensin. Öyle isterdi. Ama ilahi kanun bakınız. Allah'ın koyduğu işte fıtrat kanunları, doğa kanunları. Onun da ölümle tattırdım evlevanda O da mezara girdi. İnsan ilk defa yer nasıl yazmışsa topraktan o yüce Mevla. Yüce Mevla. Sonsuz kudret sahibi Mevla. Maddi yaratan Mevla. Atomları düzene bağlar Mevla. Mevla'm dilediği maddeyi başıma de dönüştürür mü? Dönüştürüyor işte. Dönüştürüyor. Yeter ki Mevla ve dilesin. Bir olursun Mevla. Oldu diye anda Hemen toprakla dönüşen kişinin bedenindeki maddeleri tekrar hücreye dönüşecek, insana dönüşecek birdenbire. Ana yavaş olmayacak bu. Zamansız olacak bu. Hemen bir anda olacak bunlar. Her insan kendini uykudan uyandırılmış gibi birdenbire kişilerken ayakta bulacak mahşerde. Ama sur üfürüyor. Sur üfürüyor. Kişi bakacak ki eyvah! Kişi ne yapacak orada? Değil ki Kalu ya veylena Ah! Yazıklar oldu bizlere. membe be mim min mer kadina O yaptığımızda bizi kim kaldırdı? onu cevap verecek. Haza ve aderrahman ve sadaka mürselum işte Rahman'ın Allah'ın vaad ettiği gün bakınız ya hesap günü bak işte peygamberlerin bu şey doğru çıktı bakınız çekildiler ve ne yazık ki e, kısacık dünya hayatı için zaten hayatın bir kısmı çurukluğa geçiyor sonra kişi uzun ömür olsa bile son zamanında artık yaşlı döneminde hastalıklar başlıyor işlik kendi doktor da olsa mı der. hatta kişi uzmanı olduğu dalda hasta yine kendisi kalp uzmanı kalbinden rahatsız göz doktoru gözünden rahatsız der. diş doktorun dişleri şişiyor takma diş takyamadı der. yani zaten hayatın sonu bu. Mu der. Yani yıpranan beden artık hastalıklar şunlar bunlar derken Kişi kendini mesela bulduğu gibi aradan çok geçmeyecek, su üfürülecek. İnsan kendini tekrar bulacak. Şimdi denecek ki bunlara Araf'ta gidecekti. Araf'takiler cehenninde tanıdıklarına eha ülla bak, bunlar mı? Cehennete girmiş kendi cehenneme yanıyor. Belki kendisi dünyada efendiymiş, o kölesiymiş. Belki kendi müdür, o kapucusu. Aksi olabilir tabi. Yani bazen de efendi girer, kölesi cehenneme gidebilir tabi, olabilir. Fakat burada gelen, kendilerini kibirli görenler, büyük görenler veya Allah yoluna gidenleri de aşağılayanlar. Bunlar mı? Allah'a bunlara dokunmaz. Onlara mı cehet kalmış? İkincisi var ya, özülü cennete. Onlara cennete girin denildi onlara. La kufun aleyküm ve la entin ta Onlar böyle dendi. Zaten korku yok. Yani buyurun cennete girin denildi onlara. Denildi onlara. Onlara böyle denildi ki. Artık size korku yok. Endişe yok artık. Acaba ne olacak? Bitti hepsi o taraftan. deprem olacak, yağmur yağacak, sel mi olacak, şu mu olacak? Hepsi bitti artık cennette. Cennette doğa hep aynı kalacak. Ve la tüm tahzenün ve sonra hüzün duymayacaksınız. Şimdi bundan sonra da cehennem ehli cennetekilere şunu söyleyecekler. Vena da eshabin eshaben cenneti. Vena da nida yüksek sesle konuşma. Yani bir nevi bir konuşma. Vena da nida edecek. Kim? Eshab-ı'n-nari cennet ehli yananlar. eshab cenneti cehennet ehline cehennemden bağırarak şunu söyleyecekler. Hz. İbda Abbas'a göre şöyle görüyor: Cennet tekiler cehennemde yanlara bakacaklar Onları tanıya mecbara bile diyor. O hale gelmişler. Cehennem eyle. Korkunç olmuşlar. Yanmış, yanmışlar. Deriler dökülmüş. İskeli gibi kalacaklar kalmışlar bazıları. Kapkara olmuşlar. Dişleri sürütmüş. Çılgın gibi böyle. Cehennem eyle. Azaptan böyle. Allah niye azab ediyor kolunu sevgili kardeşlerim? E Allah dinlemediymiş ama dinemeler bunlar ya dünyada bakın değil mi? Hatta yukarıda geçti ya. Allah yoklar bir de mimmelerde engelleme çabalarına bakınız yani. yani. bu kadar da olur mu zulüm olurum ya. Hadi kendin yaşamıyorsun, keneği yapmıyorsun. Hiç olmazsa yapanı engel olmayış olmasa bari ya. Başartmak istiyor, örsün verse örtme tamam açık gezsen ya sen hanamını eştiğin yakınını açısen gezdir ama örtülmek istiyor inancı bu ne gerektiriyor hani inanç özgürlüğü nerede hani işte değil özgürlüğü nerede e dilin görüyor bu dilin bu e bunlar tabii cehennemi hak ediyorlar mı ediyorlar demek kardeşler ediyorlar Şimdi cennetekiler cenneme bakacaklar. Cennette yananlar çılgınlaşmışlar böyle. Gözleri başka, yüzleri başka, dişleri sırıtmış, kapkara, bir mecnun gibi, deli, deli gibi olmuşlar. Bakacaklar. Bu benim oğluma benziyor ama işte anneme benziyor, karıya benziyor ama acaba bu mu acaba? Korkunç bir şekilde Tabii cehennemdekiler cehennete bakacaklar ona da iman da ve herkes tabi cehennettekine yakınla şunu söyleyecek en efiyyellu aleyna minel ma bak. en efiyyellu aleyna minel ma ama ne olur su efiyyellu ifade akıtmak yukarıdan anlamına geliyor Cennet yukarıda olduğu için biricek bakınız, yananlar cennetkiler, cenneteki yakın herkes Anne, baba işte, oğlum, kızım, kardeşim, arkadaşım diyanethanıkarına, ama ne olur bana su su su su. Tabii cennette su var mı Varsa. Ne sıvı var orada? İlla hamime ve gassaka Hamim gassak ve gışlin sulara var. Hamim cehennemde kaynayan su cehennem ateş tabi. Isısını Allah atarabilir. Kaç bin derece ısısı. Cehennem kaynayan su, kaynayan kaynayan su artı buhar insanı yakan su, korkunç su. Bir de gazda var. Eğleceğimi yanarken akan irinleri, kanları, şunlara, bunların özellikle Allah korusun dünyada huş yapanların edep akar akan irinler. Mesela kadın Allah korusun hayatta huş yapan kadın. Edeb yerinden bir akıntı gelecek. Korkun sıcak, yakıcı. Ee, bir cerahat irin gibi akacak böyle, akacak. buna toplanacaklar bir vadede, çukurda topka olacaklar. İşte cehennemdekiler su, su değildi Zebanle bunlara o suyu verecektir. Bak. Yani cehennemde kaynayan irin, cerahat böyle, pisik suları kapkara bunlar verecekler onlar. E bunlar cenneti görünce, cenneti gördüler. Tanrıdın yakınına baktı, onlar da nimetin en üst derecesinde öyle yaşantıları var. Herkesin yüzü gülüyor arada. Herkesin eşi var. Herkes son derece mutlu. Hayat, hayat orada hayat. Neyse bunlar yakınlarından, en efidu aleyna minel ma'a. Aman su. Su. Aklın biraz. Avucudan razı su aksın biraz da bir damla alsın, bir ok serinlesin. Emimma <gülüyor> rezek hakkümullah. Ya Allah'ın verdiği rızıktan bize bir şey atın. Cennetteki verilen rızıktan. Ne var cennette? Hepsi var cennette. Aman bir elma, bir portakal. Tabi cehenneten portakalın kabuğu yok, çekirdeği yok muhtemelen. Yani isim böyle. Ama cehennetli emretlerin başka olacak. Tadı, rengi, kokusu, her şeye başka olacak. O cennet meyveleri, onları görecekler. Cehennet ağaçları, cennet ağacının kökü yukarıda. dallar aşağıda. Bir ağacın gölgesini, bir kişi ...at da koşarak gitse... ...yüz yıla bitiremiyor bakınız... ...bir ağacın büyüklüğü bu... ...o kadar büyük ağaç... ...dalları... ...dallar aşağıda... ...her türlü rengaren... ...çeşitli tür meyveler... ...üzerinde... ...her biri tam olgun vaziyetinde... ...her bakımdan... ...kişinin damağını da tatmin ediyor... ...görüntü, rengi... ...gözünü tatmin ediyor... Koku tatmin ediyor, yedi zaman da sindirip hazmedilip dışarı gidiyor hava şeyine gidişler gidiyor. Öyle şeyler. Ne diyorlar cehennemdekiler? İçince su dediler. Sağa bakacaklar ki o cehennem ağaçlarında o güzelim meyveler, o güzelim rengarenk meyvelar. Emin ma recat Ne olur? Allah versiyonu bize atın bir şey. Yani bir elma atın, atın, bir şey atın bize. Kalu. <gülüyor> Bunlara cevap verecek. Diyecek ki cennetekiler İnnallâhe harr-ı mevmâ alel diyecekler. Ayacaklar. Allah bunları kafirlere haram kılı diyecekler. Cennetteki Dandıklar, veremeyecekler. Yani istediği de veremeyecek orada. Ama cevap verecek ki evet cennetteki bakımın sular. E, cennet suyu da öyle normal su değil ama seyfiye karıştırır. Yani selisebil gibi ırmaklar cennette. İnsana zevk veren, insanın neşesini arttıran, insandan zindeleştiren İnsan ruhsal fiizler, zevkler veren değişik iş, meşrubat yani ırmaklara akıyor. Nereden akıyor? Haşe böyle bir çamurdan derdendi ya muhtemelen böyle. Cennet yer mi yok cennette. Yukarıda çık, aşağıya iniyorsun. E, etrafında inci, yani çakıl yerine inci taneleri veya can tane pırıl pırıl akıyor. Tabii bol mu? Bol. Meyveleri sonsuz. Mevsim yok cennette. Her zaman hazır. Her yiyecek olarak hazır. E cehennemekler bunları görüyorlar. O zaman ne oluyor? Onların pişmanlığı orada daha da artıyor. Ne yapacaklar? Ah. Dünyadayken bizim elimizde bu imkanlar vardı. Bunu kazan imkanı var iken vardır. O dünyaya aldanmasaydık, Allah'a kuluk etseydik, insanlara zulüm baskı yapmasaydık, biz Allah kulu olsaydık işte orada olacaktık. Orada olacaktık. Anlaştığımızı gene yani edecekler böylece ve cehennetteki en yakınları bile bunlara ne bir damla su verebilecekler ne bir meyve bunlara atabilecekler. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْوَنْ وَلَعِبًا Bunlar öyle kafirler ki Mevla buyuruyor. قَدَرْ bu كَافِر۪ينَ Bu kafirin burada açıklıyor işler. اَلَّذ۪ينَ اسِنْ مَسُولُ Bunlar öyle kafirler ki, öyle inkarcılar ki bunlar, dinlerini oyun eğlenceye çevirdiler dinlerini. Yani din deyince alay ettiler, güldüler, oynadılar, dinler eğlenceye çevirdiler. O gün insanları Ciddi almadılar işi. Almadılar dünya işi. Ve garretümül hayatı dünya. Ne yazık ki dünya et onları aldattı. Ve garretümül hayatı dünya. O dünya hayat yaşantısı onları Aldattı, ona aldandılar. Yani dünyada kendilerini aynı halde kalıcı zannederkenler. Şu anda kişi genç olabilir, güzel olabilir, dinç, enerji, kuvveti, güç olabilir şu anda. Çevresinde üzerinde bir kimliği olabilir, etkisi olabilir. Bakan yükü olabilir, hatta devletinin tepelerinde olabilir kişi şu anda. Ama kalıcı değil işte, kalıcı değil. Bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Belli bir yere gelen kişi orada kendisini kişi kalıcı zannediyor. Şu anda gençse sanki hep kendi genç kalacak. Ölenler ev hassaydı o işte. İşte şekeri vardı, kalbi vardı, ülseri vardı, kanseri vardı, tansiyonu vardı, vardı, vardı. On şey öldü o. Sen organları sapasam, kağıda zabala kendisini. Feliyemen nensa Allah bilir. Bugün onları unuturuz melahberiyor. Allah unutmazsa melahımız sabi. Yani bunlara Rabbim unutulma işini yapacak Mevlam onlara. Onlar orada sanki unutulmuş gibi cehennemde. Dertlerini soran yok. Halini soran yok. Ebu Musa Hazretleri buyuruyor sahabeden. El Eşer Hazretleri şöyle buyuruyor. Kardeşlerim dünyada az bir şey ağlasak Allah'tan korkarak günahımızdan çekinerek Az bir şey ağlayırsak, çok fazlasını görürüz dünyada görüyor. Neden ben günah işledim? Neden ben namaz kılmadım? Neden ben şu haramı işledim? Değil, dünyada pişman olsak, azıcık ağlayabilsek, bunun çok faydası var. Ama diye gün verecek ki, dünyada ağlamayanlar, yaptığına pişman olmayanlar, bunlar cehneme atılınca, orada, Orada buyuruyor, ağlı ağlıya artık gözlerin yaşları pudra kuracak artık, artık gözün yaş bitecek ağlıya ağlıya. Olmasa muadde kan gelecek gözlerinde, bunlardan gelen göz gözden gelen kanlar bir deri olacaklar buyuruyor. Daha milyarlar katil insanlar ağlayınca ama oradaki ağlamak insana bir yarar vermeyecek buyuruyor. Yani cehennemdekiler tabi pişmanlar, nadimler, yanıyorlar, kendini yiyorlar. Niye o dünya aldandım? Yani oradan bakınca dünya çok birkaç saniye mı dünya hayatı. Kişi kendini bildiğinden baktığı zamanlar, işte yeni yürüyen çocukluk bir zamanlar derken koşup oynayan, okul çağları, gençlik, şunlar, bunlar, söz, nişan evlilik falan derken, bir makam ve güçlerken, hop, bitmiş. Yok. Ya. Ya. Komedi yazılmış mesela. Hayat yazılmış. Takviye edilmiş böyle şey. Kişi bakacak ki, daha dünyada hiç düzen koymadan, az gelmiş bile, gel bakalım, ver bakalım, şimdi bunlar, ...cehenneme girince... ...tabii cehennemden dünya bakıyorlar... E, ...cehennemdeki hayata oranla... ...dünya hayatı... ...bir saniye bile değil... ...ama bunlar orada... ...unutulma... ...işimi yapacak... ...unutulma işlemi... ...yani sanki bunlar unutulmuşlar gibi artık orada... ...ne ağlasalar... ...bunla ilgilenen var... ...ne tevbeleri kabul ediliyor unutulma işlemine tabi olmuşlar. Kema nesulika yemim haza. Allah buyuruyor onlara bugüne kavuşmayı diye unuttukları gibi onlar bugün burada unutulacaklar. Onlar bu unutulma muamelesi yapılacak. Haza ve makar ve geç ye Ve bunu ayetlerimize de dünyada ederler ederlerdi Mevla buyuruyor. Allah böyle buyuruyor deyince... ...gül geçiyorlar dünyaya. Her zaman bu böyle bu. Her zaman bunlar mevcut. Olacak da bunlar. Olacak bunlar böylece. E bak Kur'an böyle buyuruyor bak. Allah'ın peygambere böyle buyuruyor bak. Allah böyle buyuruyor bakınız işte. Zaten kişinin akıl var. İnsandan göz var... Her gün görüyoruz. Minareden sala okunuyor. Bak. Değil mi? Ne diyor? Falan oldu filan öldü işte. Şu şu öldü böyle. Her gün minarenin sala okunuyor. Derimler. Her gün görüyoruz, duyuyoruz böyle şey i̇şte Ölenlere gidiyorlar. E biz de gideceğiz. E bile bile aldırmak Allah korusun insan yakışmayan bir durum. Mevlam güzel Rabbimiz inşallah bizlere uyanmayı nasip etsin Mevlam. Uyanma, şu gafet uykusundan uyanmayı güzel Mevlam'a nasip etsin Uyanalım inşallah ve sonuca gelmeden sonucu görelim. Yani sonumuz ne olacak o sonuca gelmeden. Eceli yastığına başımızı koymayalım arkadaşlar. Ağzları yakamızı yapışmadan önce bu yıl inşallah sonucu görelim. İşte örnekleri çok. Her gün örnekleri var. İnsanlar sür değişiyor insanlar. Doğum var, ölüm var, her gün gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bir tek kişi var mı yer kalan? Tek kişi var mı? Afrika'nın ormanlarında Sibirya'nın buzlu dağlarında çöllerde ıssız adalarda okyanusun ıssız adalarında umutlu kalan tek kişi var mı? yok değil mi? De. İster Sibya'nın buzlu dağlarında yaşasın mı? Afrika'nın ormanında yaşasın mı? sizlere okyanusun adalarında yaşasın, kişi yaşasın. İsterse kişi mara gezinsin Ama bir tek kişi unutulup kalmıyor. Normal ömrü kimse aşamıyor. Dilerse garip olsun, derse ünlü kişi olsun. Derse en modern hastanenin baş kim olsun kendisi derse... Onun da hayatı yazılmış, kadere takdir edilmiş, en modern hastanenin başhekimi de olsa, yetkisi elinde de olsa, tabii kendine doktor, profesyonel kendisi de, ne kadar uğrarsa da, öyle ne varsa da, her gün kendisine kontrol ettirse de, ama dağdaki çabandan bir farkı var mı? Yoksuk. İşte gerçek bu. O güzel Mevlam uyanmayın nasip es çevire karışırım. Allah korusun o cenemi düşmeyelim. İlla ilahe feati.